Tesettüre uygun olmayan giysilerin ticaretini yapmak caiz olur mu? Şimdi tesettür dinin emridir. Ya yani Tesettür denilince daha ziyade e, bayanların, hanımefendilerin giydiği elbiselerle ilgili sorular akla geliyor. E, hanımların yüz, el ve topuktan aşağı ayağı kısmı dışındaki bölgelerini örtmeleri... Malum dinen farzdır. Bu farziyet kendi kocasına karşı değil. Yani evde olan bir hanım kocasına karşı böyle giyinmek mecburiyetinde değil ama bu tesettür şartı yabancıya karşıdır. Yani nikahı düşen kişilerle ilgilidir. O halde Müslüman hanım tesettüre riayet etmek durumunda. Bunu neyle sağlayacak? Elbette elbiseyle sağlayacaktır. Peki biz e, herhangi bir mağazaya gittiğimizde e, bakıyorsunuz tesettüre uymayan e, elbiseler var. Mesela vücudu gösteren var. E, kısa olup e, belirli yerlerinizi açığa veren elbiseler var. E, bunun Müslüman bir tüccar tarafından satılması caiz mi değil mi konusu Evet tartışılıyor. Bazı alimler efendim biz satarız asıl vebal onu kullanana ait olur diyorlar. Ancak burada Cenab-ı Hak'ın weta'venu al-el birji ve ve takvada yardımlaşım ve weta'venu al-el ithmi udvan emri var. İthim ya yani günah haram neyse yasak olan şeyleri işlemek ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın buyuruluyor. E, bu hadise yani sizin tesettüre uygun olmayan elbiseyi satmakla hanımefendiye bir nevi e, setre aykırı davranması tesettüre uygun giymemesi noktasında sanki bir yardım etmeniz söz konusu. O halde e, yani Az önceki söylediğim kanaat öyle olsa bile Müslümanlar bu konuda hassasiyet göstermeli. Dinin yasakladığı giyim tarzına destek olacak mahiyette elbise satmamalı. O halde bu okuduğum ayet-i kerimenin emri gereği Müslümanlar bu konuda hassasiyet göstererek Dinin emrine uygun elbiseler satmaya gayret etmeliler. E buna benzer dar elbiseler var mesela. Yani bunlar da her ne kadar vücudunuzu kapatıyor ama tesettürü tam sağlamıyor. Bunlar da sıkıntılıdır. E peki ne yapalım hocam yani herkes modaya düşkün. Hem tesettürü uygulamış olayım şeklen hem de modayı takip edeyim diye bir zihniyet, bir anlayış var maalesef günümüzde. Eğer dediğin şeyler uygulayacak olursak, elbise falan satamayız diyebilir tüccarlar. Bala o konu beni aşıyor ama bana soracak olursanız, Müslüman haram, dinin yasakladığı hususlarda başkalarına yardımcı olmamalı. Satacağı elbise de buna... Dikkat etmeli. Benzer şeyler var. Mesela sigara satmak gibi, içki satmak gibi hususlar. Aynı benzer hükme tabidir. Yani siz sigara satınca ne oluyor? Mesela dinen bir kanata göre tahrimen mekruh. Bazı alimler haram diyorlar mesela sigara hakkında. Siz bunu sattığınız takdirde bir nevi ona destek olmuş oluyorsunuz. Bundan uzak olmak lazım. İçki zaten haram ve onun satışı mümkün değil. Setre uygun olmayan yani bayanın kapanmasını sağlamayan elbiselerdi. bir nevi ona destek olmak neticesini doğurduğu için buna da caiz demek mümkün değil.